Allah'a menfa'nâ bil Kur'an'l-Azîm. Ve barik lana fî bilhamdülillâ rabbil âlemîn estâkhirullâh'l-hayyel qayyûb. Hassantukum bil hayyil qayyûm illezî lâ mut ebedâ. Ve defa'tu ankumussûe bil lâ havle ve lâ kuvvete illâ bil lâ il âlil Şimdi biz buradan 47. farzı okuyacağız. Bu 47. farz kul hakları. Yani yetim malı meselesi şimdi konuşulacak. Artık hacısı hocası dökülecek yani burada.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 Yardım parasına yapılan çoluk çözüm oturulur mu ya? Değil mi şimdi? Ben o kadar bu işlerden korktuğuma, çekindiğime yani Şuralar hep tapuları o zaman bizim üzerimizdeydi mesela Aman aman aman Hepsine emanet arkadaşlara devrettim yani Başkası olsa ooo Aman benim üzerimde dursun da e, Niye senin üzerine dursun? Sonra işte burayı birileri ele geçirir de beni atarlar Atarsa atsın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 şu anda o kadar fazla olmuyor yani tabi ki. Allah muhafaza etsin. hiç savaştan, dış savaştan muhafaza buyursun. Bu işi savaş daha tetikliyor. E, ama yine de normalde de kardeşi, adamın kardeşi ölüyor, çocukları. Kalıyor efendim. Bazı dede kalıyor. E, bakmakla görevli oluyor. Oğlu ölüyor. E, onun e, çocuğu, yetimi kalıyor babasına. Mevla buyuruyor ki bu hususta istiagüle. Ve e اِلَا اَمْوَالِكُمْ Sakın yetimlerin mallarını kendi mallarınızla birlikte helal haramı karıştırıp yemeyin. Kurban olduğum Kur'an-ı Kerim'de eksik bir şey yok. Bu At ı Kerim'in başı Nisa suresinin ikinci ayeti, hatta bu dört evlilik meselesi var ya, dörde kadar evlenme müsaadesi, bu da neye bağlı?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 Onları saptırmalarıdır, saptırmalarıdır. Çok şey saptırıyorlar onlar. Yani göya İslamı hoş gösterelim derken kendileri yavur oluyorlar. Ya sen İslamı hoş göstermek senin vazifen değil ki İslamı olduğu gibi göster. İslamı hoş göstermek için niye yavur oluyorsun? Şimdi diyor ki savunma sav İslam'da diyor şey yok, saldırı savaşı yok. Ne var? Savunma savaşı var. İlahiyatçıların çoğu böyle diyor değil mi? <gülüyor> Duyuyorsunuz onları. Bu Doğru mu bu? He? Hep de birkaç tane misal veriyor işte. Ya sen bunu nasıl misal verirsin? Ayet-i Kerime nasıl diyor? Allah ahirete inanmayanlarla savaşın. Yekten, baştan savunma savaşıydı. Neden? Güç yokken.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 E İstanbul Fatih'i niye aldı? Şey Fatih niye İstanbul'u aldı? Şimdi İstanbul'da Konstantin ne yapıyordu şey? Osmanlı. Tamam, durmaz. hep zulüm yapıyordu çevreste ama e, bu burası yerinde dururken geldi Fatih burayı fethetti mi? Etti işte onun için a ganimet için, mal için, bilmem ne için efendim gelmiş İstanbul'u almış. Almasa daha iyi olurmuş diyen ...bazı şeyler de oldu biliyorsunuz... ...şoğmenler, spikerler eskiden çıkıp... İstanbul ...Fatih İstanbul'u almış da ne olmuş... ...almasaymış... Bunu diyen... E, ...vatan hainleri de var yani... ...vatan hainleri de var... E, de, ...çünkü neden... E, ...savunma değil ya... ...yani İstanbul'a gelmiş ya... kanunu gitmiş... ...dünyanın bir ucuna kadar, Viyana'ya kadar dayanmış yani... ...savunma değil ki o... ...ama aslında yine savunma... ...niye savunma... ...çünkü gavur durdukça Müslüman'ı rahat... ...bırakmaz... Ha, İslam bu şurada olduğu için hem onu cennete davet etmek hem de dünyadaki zulmü önlemek için bunu yapıyor. Ama işte bu ilahiyatçılar de, diyorum ya hoş göstermek için İslam'da ben ikinci evli üçüncü evliyle müsaade yok aslında. Ha, bunu diyen kafir olur. Ama adam kafir olmayı göze alıyor. E, niye niye mücadele yok? Yetimlik şartı var efendim bu yetimlere mahsus. Hiç alakası yok yani. Peki İslam'da recim var mı? Zinaden tabi. Şartları ağır. Dört şahit görecek falan filan. Ama Resulullah sellem rejim yapmış mı? Hz. Ömer efendimiz yapmış mı? Rejim yapmış. Adam yine, İslam'dan millet nefret eder. Ne rejim mecim yok böyle şeyler. Yahudilikten geliyor. Sen git Yahudile. <gülüyor> Yahudilikten gelir mi ya işte Peygamberin yaptığı şey ne alakası var Yahudilik ya? Böyle bir durumdayız yani. Hoca diye dinliyorsun, altında da bir profesör etiketi de var.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 Yetimlere mallarını verin demek ee, akıl balih olup reşit olduğu zaman demek. Yani ayetleri nasıl anlayacaksın? Tefsir lazım mı? Evet. Tefsirsiz mal caiz mi? Değil. Değil. Sakın o mealleri okumayın dinlemeyin. Tefsirsiz meal dinden çıkarır sizi. Bir radyo var sırf meal okuyor. Dinlenir mi? Dinlenmez. Allah'ın eli diyor.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 babası ölmüş olan. Aslında yetim küçüğe de denir, büyüğe de denir. Fakat e, lügat manasında denir. Şeriat örfünde istilahında yetim ne zamana kadar yetimlik hakkı bakidir? Buluğa erene, erene kadar. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? La yütme ba'de hülmin. Rüyalandığı zaman yani akıl balı olup ergenlik diyelim. Çağına ulaştığı vakitten sonra yetimlik Kalmaz Tabi öyle olduğu zaman adam 80 yaşında da yetim olur. Ee, o bir şey var. Bizim şey hasta oldu. Allah şifa afiyet versin. Amin. İbni Kemal Hazretlerine bakan neydi adam? şey, şey, şey, şey. şey dedi. Yatıyor. He, ilgi, he, i̇lgilenin. Allah şifa versin ya. Amin. Allah afiyet versin. Allah. Amin. O İsmailah'ın çadırvanlarını falan sulardı çok evvelden. Oraları yıkardı derdi. böyle takılırdı bazen. Bence gece çıkarttık tefsirden falan geç bakın o doğrular, hortumlar, sular, mular işte. Ya işte hocam bana e, iyi bakın işte bana e, efendim dua edin ve hatta işte ben sıkıntılarım var bir şeyi ben yetimim derdi. Halbuki o zaman da 60-70 yaşına varırdı. Derdi muhakkak adam ne zaman kadar yetim oluyorsun ya? Bulu verdikten sonra yetim kalmaz. Yani fıkha göre, dine göre. Şimdi yetimlere mallarını verin. Ne zaman?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 Şüphesiz ki o yetimin malını yemek kâne oldu huben günah. Nasıl bir günah? Kebîra. Çok büyük günah. Ya bu tabii hadis-i şeriflerde de çok bu e, destekleniyor. Şimdi bu hadis-i hermen sebebi nüzulünde rivayet ediliyor. Beni Gatfan yani Gatfan oğullarından bir adamın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 Ondan da bakım istiyor tabi. Işte, arça tarlada bakım isterse ürün verecek falan e, Zayi ettin mi? Onun malınız yine zayi olmuş oluyor ürün. E, hayvan aynı böyle, efendim, kaybedilirse, kurt, kurta kuşa yem edilirse yine mal kaybedilmiş oluyor. Şimdi tabi nakit daha işliyor da evvelce daha koruması da zor idi. Şimdi de zor gerçi yani evlerde de çalınıyor efendim. Bu yetim buluğa erdi. Yani ergenlik çağına gelince Amcasından malını istedi. Dedi ki işte babamın malı kaldı. Sende idi emanet. Sen şimdi bana bunu yad et. E, amcası da vermem dedi. E, bunlar çok oluyor. tabii ki Ebu Cehil de Estaiz ve erayitellezi yukezzibu biddin fedalikellezi yeddu'ul yetim O in, ahireti inkar eden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 Bu da ne vakit tabi cevap geldi, bu ayet geldiyse amcası bunu duydu. Sonra tabi senin hakkında sorunuza cevaben bu ayet geldi. Yani senin malını, kardeşin ölmüş kardeşinden kalan çok büyük mal işte o zamana göre ne yapman lazım? Oğluna vermen lazım. Ayeti duyunca o sahabiden olan zat, hatafan oğullarından. Eta'anellâhe ve eta'anel-resûle.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 Kendine dikkat etsin kardeşim. Bu para işi bozar. Bir kadın işi bozar, bir de para işi bozar. Yani Ali Rıza Bezaz Efendi Hazretleri bandırmada yapan, yatan büyük şeyhimiz kaddesallaha şerh. Öyle derdi. Kırmızı altın, beyaz baldır derdi. Bu ikisinden kurtulmadıkça adam cehennemden kurtulamaz. Anladın mı bana ne gülüyorsun kaba kaçtıysa şey efendim. sözü ben bir şey deyip sana sözünü de böyle cımbızlayamam ki sen Evliya Allah ne dediyse ben sana onu söylüyorum ben, ben efendiden duydum yani Ben bunu uyduracak artık. yok Yani bu iki şey parayla kadın diyelim Büyük fitne insanların dinden çıkmasına bile sebep olabilir Bazı adam bir kadına aşık olsak yani onu elde etmeye gavur oldu deseler gavur oluyor ya gavur olan da var ya Bu da Yusuf Medani Hazretleri zamanında geldi İstanbul'a bir tanesi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin arkadaşı Üç kişi gittiler ya Yusuf Emedani Hazretleri'ne Abdülkadir Geylani için daha genç idi dedi bu büyük evliya olacak falan O yanındaki için neydi adı? İbn-i i̇bn için ne dedi? Bundan kafirlik kokusu duyuyorum dedi O da bir imtihan etmeye gelmiş bir, bir soru hazırlamış Yusuf Efendi Hazretlerine sorarım da cevap veremez de evliyayı matara edecek yani. İşte bak sap, sapıklık içinde giydim Abdülkadir Geylan zaten yeni genç daha o zaman o, Feyiz dolu yani aman bir evliya göreyim diye gitmiş. ve bir arkadaş daha var. Bu İbnüccakka için dedi bundan dedi kafirlik râhihası kokusu duyuyorum der. İşte geldi sonra İstanbul'a büyük bir alim. Buraya gönderdiler Bizans'ın e, Hristiyan papazlarıyla münazara için. Dünya o zaman en büyük İslam alimi o i̇bn Geldi burada bir kıza aşık oldu bir şeye. Onu almak için işte kralın bir şeysi miydi sarayda Konstantin'in. E, ondan sonra kâfir olmasını teklif ettiler. E, bir zaman dayandı direndi falan. O karıya aşıklığından kavur oldu. Ondan sonra kızı da vermediler. Gavurluğu da yanına cabası kaldı. Rezil oldu kaldı hatta. O üçüncü arkadaşları olan bir zat, Abdülkal giden o, o sonra İstanbul'a geldi baktı, bu surların dibinde falan dileniyor. Rezil halde, hem gavur olmuş, hem fakir olmuş, eyvah dedi Yusuf Hemedane Hazretler, ne büyük evliya, bunu ta o zaman dedi, dedi bunun bu hale gelecek. İşte bu kimisi para işçinden, kimisi karı işçinden, dinden çıkar ya yani. Ha tamam adam yoldan çıkar anladım, yoldan çıkanı yolu almak.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 Ama diyor ki bu haram değil ya bu faiz değil. Faize faiz değil diyor. ha domuz değil diyor. Ya bu domuz. Yani buna şimdi koyun desen bu helal olmaz ki. Ya. Bu kızır da. Bizim millet hile-i şer'iye. Şer'i'ye. Hile-i şer Yani şer'atın kılıfına uygun hileler. Ama hile-i şer'i'ye olsa hile-i şer olduğu zaman... Ona haram denir mi? Denmez. Oraya da dikkat et. Eğer çaresi varsa, yani bir vesileyle bir şey yok. Ona biz haram demiyoruz. Ama bizimkiler şimdi hile-i eskiden o hile arar. Şimdi zaten hile-i aramıyor ki. Kendi müftü olmuş. Şatıravan müftüsü. Şatıravan diyorlar caminin dışında onu. aslı Şatravan. Şatravan müftüsü. Ha, orada oturur. Fetvayı verir zaten. Hile şeriye bulsa arasa o yine takva canım. Bu zamanda öyle adam takva olur. Hile aramıyor ki. Hile çare demek. Arapçada hilenin manası nedir lugat? Çare demek. Ha göre bunun bir çaresi var mı? Anladın Hile çare arasa bu başka. E şimdi adam karıyı üç dalakla boşamış. On sonra geliyor hocaya Ne olacak benim durumum? Bizim büyük bayram hoca, Allah selamet mevcut, canı çıktı bunlarla uğraşmaktan Yani mübarek, ne yapsın? Hala da uğraşıyor yani Karı boşayan ona acı diyor Üç dalakla boşadım, yahu çare yok diyor Şudur budur e Var mı bir çare benim de üçte çocuğum var diyor Ulan bana mı sordun üç çocuk Çocuğunu düşünsene boşarken Üç çocuğum var diye dini mi değiştirecek, fıkhı mı değiştirecek sana? Bu sefer bunun bir çağrısı varmış mı? E senin nikahın Hanefi'ye göre oldu, Şafi'ye göre oldu mu? Olmadı, incelersin. Şafi'ye göre nikah hiç olmadıysa, o zaman Şafi'ye göre yeni bir nikah kıysa, onu alır mı? Bu bir hile-i şer'iyedir. Caiz mi? Caiz. Çünkü neden? Adam Hanefi'ye göre nikah kıymış. Yani nikah yaparken velisi olmazsa, kızın velisi yoksa nikahta mesela,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 Üç tane çocuğumuz var diyor. Ya olur mı öyle şey diyor. Bir laflan adam mı boşanır diyor. Zaten İbni Teymiyeci bir hoca buluyor. İbni Teymiyeci sapık selefi, vehhabi bir hoca da diyor ki Üç bir sayılır diyor. <gülüyor> <gülüyor> He. <gülüyor> Mustafa İslam oğlu falan üçü bir sayıyor. Şimdi gidersin oraya istersen üç müç boşa da git. Hemen üç bir diyor. Tefsir dersinde anlatıyor herif. Üç bir diyor.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 Ya dedi üç dalak bir sayılır dedi dedi ya yapmışsın dedim sen. <gülüyor> ya sonra bu tefsire gidilir mi? Bu sohbete gidilir mi? Bu rezillik değil mi ya? İşte millet bu durumda. Bir de tefsire gittim diye hiç üç talah bir sayıyor ya. Ya Kur'an'da söylüyor sana talah kumerrotan. İki kere boşadın geri dönüşüm var. İki kere de var. Feimsağun bir marum ev teslimiyorum bir yani ikiden sonra ya tutarsın diyor ya salarsın diyor yani ya üçüncüyü verirsin salarsın ya diyor geri dönersin Cık. ya Kur'an söylüyor sana feim talakam falat helliu min bagdu hatta tenkiz zevcija kayıra ama diyor üçüncüyü de boşarsan bir daha dönüşün helal olmaz ancak ne şartla zevci ahar o kadın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 Sen ayet bu kadar meseleyin ağırlığını, ciddiyetini, önemini söylüyor, sen kalkıyorsun üçünü bir sayıyorsun. Nasıl iş ya? Bakara söyle ayet mi sana? i̇bn Teymiye böyle demiş. Ya bu kadar İslam alemi 1400 senedir ne demiş, onu bırakıyorsun da, bir İbn-i iş olur mu? Zaten adamı hapse attılar, o zamanki şeriat devletinde şeriat alimleri, tövbe dediler, tövbe ettim dedi, çıktı bir daha kandırdı. Yine bu görüşleri tekrarladı, etti falan. Allah göktedir diyor, benim gibi kürsüden iner diyor, bir şeyler dedi. Çok alim ama ne yapalım? Böyle yanlış işler yaptı. Ondan sonra idam edildi yani şeriat devletinde. Bütün alimlerin kararıyla yani. Bu adamın görüşüyle olur mu bu senin? Nikah gibi bir müessese ya İşte millet. Yani demin dediğim gibi hile-i bulsa hile-i demek şeriatın çözümü, çaresi demek. Yani.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 Malı aldı. Bütün malını alır almaz çok da bir mal hepsini Allah yoluna infak etti. Allah. Ya cihata verdi. Allah. Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da duyunca buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: "Sebetel ecru febekiyel vizru." Ecir sabit oldu, günah, mesuliyet yükü geri kaldı. Şimdi sahabe bunu anlamadı.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 Normal konuşuyoruz ya. Ben size profesör lisanıyla konuşmuyorum. Türkçe. Lukat. Böyle bir dinimiz var, böyle ince bir kitabımız var, böyle bir efendim şeratımız var, sünnetimiz var, ümmetimiz var. Bunlara hesap edeceğiz.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 Neyse i̇şte gelirim oraya şimdi, düz gideyim de. <Gülüyor> ne yapacak kişi, nefsini tamahkarlıktan kul hakkına, taarruzdan tezkih edecek. Sakıy olacak, cömert olacak, dullara yetimlere e, sakıy bazil olacak, malını ifade edecek, onların bir kaderili imkan. Tabi herkes gücün üspetinde, haklarına riayet edecek. İbn Abbas radıyallahu anhuma buyuruyor. Sittun mubikat le celleu ne günah var. Adamın ocağını batırır, tevbesi yoktur. Şimdi tevbesi yoktur denince ehli sünnete göre her günahın tevbesi var mıdır? Vardır. O zaman tevbesi yoktur'a ne mana vereceğiz? Ne mana vereceğiz? Tevbes tevbe nasip olmaz. Tövbe etse kabul olur ama bu günahlara kolay kolay tevbe nasip Olmaz. Anlatabildim. Bu iyi bir kayıttır. Önemli bir kayıttır. Ekru malil yetim. Yetim malı yerse bir adam yetim malı yerse buna tevbe nasip olmuyor. Allah Allah. Ve kadvül mühsane namuslu kadına erkeğe iftira atarsa bu iftiracılara da ne olmuyor? Tevbe nasip olmuyor. Şimdi bana iftira attılar mı? Tutturabildiler mi?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 Tevbesi yok. Ne demek tevbesi yok? Tevbesi kabul o etse kabul eder ama tevbe nasip etmez. Bu iftiracılık acayip bir şey. Velfirarım ne zehp? Harpten kaçmak. Yani Allah yolunda harbe gitmiş İslam ordusu orada şeytolu giriyor şey adam kaçıyor. Yani saftan, harp safından kaçıyor. Bu da en büyük günah. Tevbe nasip olmaz. Ve siharu büyü. Bu büyü yapmak. Allah'ım ya Rabbim kadınlarda bir fazla diyorlar. Şimdi erkeklerde de arttı. Büyü yapıyor birbirine ya. İşi bozulsun, kısmeti kapansın, ayağı kaysın, şöyle olsun. Bu büyü nedir ya? Papaz büyüleri, Hristiyan büyüleri, bilmem neleri. Bu büyü yapanın da imanı selamette kalmaz yani. Tevbesi kabul olmaz. Ve şirkü billah Allah'a ortak, <gülüyor> Allah ortak koşmak. Günah sınıfının da Zirvesinde ya. fakat katri nebiyin el peygamberlerden bir peygamberi öldürmek. Peygamber, Efendim babamız Hacı Ali Adem Hazretleri sorardı. allah Teala'nın affetmeyeceği e, günahı sormuyorum evladım. Yani affetme affedemeyeceği günahı sormuyorum evladım. Affedemeyeceği günah yok. İstersek gavuru da affeder. Affedemeyeceği günahı sormuyorum. Affetmeyeceği, yani affetmemeye karar verdiği günahı soruyorum hani biz ne olarak biliyoruz e, hepimizin bildiği şirk yani imansız ölenin affetmedi kesin değil mi işte bir de innelizne furune bihayati hak Ve bil minennaz, bi amalun bu hati okurdu sonra buyururdu ki işte, Allah'ın adaletini inkar edenler işte bu şirk bir de peygamberlerden birini öldürenler bir de Adaleti emreden, iyiliği emreden, emri bilmaruf yapıp, kötülükten ne yeden? Vaizleri öldürenler. He, gidi Hızır Hoca'yı öldüren, Bayram Hoca'yı öldüren, İskilipli Atif Efendi'yi öldüren, öldüren, öldüren. Kemahlı Abdullah Efendi'yi öldüren. Değil mi? Esad bilileri, iyiliği emreden birini öldüren. Onları can yakıcı azapla müjdele. Onların amelleri dünyada ahirette mahvoldu. İşte oradan derdik efendi babamız, biri şirktir biri de evladım, peygamberi ya da vaiz eden, iyiliği emredeni öldüren derdi. Mevla'nın affedemeyeceğini sormuyorum, affetmeyeceğini söylüyorum. Budur derdi. Bak burada da o da geldi, peygamber öldürmesi. Yine buyruluyor, içinde yetim olan eve müjdeler olsun, içinde yetim olan eve yazıklar olsun. Allah Allah! Hoca efendi bir şey anlamadık. E ben de anlamadım. Sonra anlatıyor işte. <gülüyor> Diyor ki, yetimin hakkını, ikramını, değerini bilerseler e, ehabbul buyut beytun Allah beytun fi yetimün mükrem. Allah'ın en sevdiği ev içinde ikrama mazhar olan yetim bulunan evdir. Başını okşarsalar, yedirirseler, içirirseler o eve en çok Allah o evi seviyor. Ama Hakkını bilmezseler, yetimi döverseler, Allah muhafaza, babası ölmüş. Çocuğu döverse falan. O zaman ne olur? Fay o evin haline. O evin halkı, o amcasıydı, karısıydı, yengesiydi, kendi çocukları. Hepsi lanete çarplar. Hepsi melundur. Çünkü o yetimi ağlattıkları için. Evet. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki, yanımda bir yetim var, büyütüyorum, fakat şımarık. evini altın üstüne götürüyor. Buna birkaç tokat atabilir miyiz yani? Dediyor, <gülüyor> اِنْدِي يَتِيمُنْ مِنْ مَا Yanımda yetim var, bir sopa atacağım dedi. Neye göre atacağım yani? Sonra da ben de sopayı yemeyeyim mi ahiret dedi yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, acayip bir kaide verdi. مِنْ مَا تَدْرِبُوۜ وَلَدَكْ Kendi çocuğunu neden sebep dövüyorsan,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 Melekler den, ya Rabbi biz ne bilelim İstanbul'da mı, şu sokakta, şu mahallede kim kimler, o kadar mı? Melekler bir şey o kadar bilmez ki. Biz bilmeyiz, sen bilirsin. Kalem <gülüyor> evla buyurur ki, feinni uşi dokumenle men ardahu urduhi min endiyomel <gülüyor> kıyam. Şimdi bu yetim çocuk darıldı, ağladı ya. Kim bunun gönlünü hoş edip razılığını alırsa, kıyamet günü kendi katımdan ben de onu razı edeceğim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 Göreceksin, yetimlere iyi muamelenin de ahirette hayrı ve ecri büyük olacak. Evet. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala ne buyuruyor? Ben zaleme yeti men ve'a'tedâ fi nefsî Allah khasmâhu Kim bir yetime zulmederse, kim onun hakkını gasp ederse, Allah onun hasmıdır. Ve men khasamehullâh felevun nâr Allah kimin hasmıysa onun yeri cehennemdir. Evet. E bu raziattan-ı batin hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. "Hayru beytin fil müslimine beytüfiyetin ihsanu ileyhi." Müslümanlar içinde en hayırlı hane kendisine ihsanda bulunulan bir yetim barındıran ev. "Ve şerrü beytin minel müslimine beytüfiyetin yusavi ileyhi." En şerli ev Müslümanların haneleri içerisinde içinde kendisine hakaret edilen kötü muamele yapılan bir yetim barındıran evdir Allahu Teala Hazretleri afiyet ihsan etsin amin. yani yakınlarımız etrafımızda bize yetim bakmayı nasip etmesin amin. yani yetim bıraktırmasın amin. ama yetim kaldıysa da Allah'ım hayırla bakmayı nasip eylesin amin yetim bakanlara da Allah'ım çok yardım eylesin amin. fakat tabi şimdi bazıları da bu şeyden ne buyuruyor hadis-i şerif ''Enne ve kafilü'l yetimi kâteyni fil cenneti'' Böyle yapıyoruz sallallahu aleyhi böyle, iki parmak. Bu meşhurdur, iki parmağı çok gösterirdi. Yetim bakanla ben, cennette ne gibiyiz? Şu iki parmak gibiyiz. Çok meşhur bir hadis-i şerif, değil mi? Hadis-i şerif, ''Fe emmel yetime felâ ne diyor? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve de neydi?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 Yahu teyze, yenge işte başını kapat, haramdır, günahdır. Ben yetim baktım, süs diye sen. Ben diyor cennette böyleyim diyor. Ya tamam hacı anne, Allah razı olsun yetim da şimdi bu namazın yeri başka. Örtünmenin yeri başka, yetim bakmanın yeri hepsini aşure çorbasına çevirme ya. Birbirine katma karıştırma şimdi.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 Nikah çağına geldiklerinde, nikah çağı ne demek? Ergenlik yani, buluva verdikten sonra evlenebilir ya. İşte nikah çağına geldikle buluva erme meselesi. Feinâne sümnü nümruçten bakarsınız ki e, Salah e, dinlerinde e, dindarlığı var, tasarrufat vecihlerine hidayeti var, yani e, beceriksiz değil, müsrif değil, saçmıyor, savurmuyor, malının kıymetini biliyor, ticaret yapabilir, kar edebilir, emanet verebilir falan. <gülüyor> <gülüyor> bu lua erer ermez, hiç geciktirmeden, bak, ki aklı başında hemen mallarını verin. Ama bu ayeti kelimeden anlaşıldığına bakarsan bu lua ermiş. Yani ne diyeyim sana, horoz gibi ergenliği var. Ama akıllı başında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 doktor atlattım. Şimdi adamı iptal edersin. Adam da seni iptal eder. O senden akıllanmış bir de bakarsın. Akıllanmamış yani. İmam-ı Azam Efendimiz ne diyor? Şimdi ona bakalım bir de şimdi. İmam-ı var. Bir de kim var? İmamı ı ve Ebu Hanife radıyallahu anh. Diyor ki 25 yaşına kadar beklenir diyor. Bir çocuk ergenliğe ulaşmasa ulaşmasa ulaşmasa onun buluğu yaşı kaçta hesap edilir? 18'de.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 18 olunca bunu efendim ergen say sayacağız. Yaştan, yaş haddinden kurtaracak. Ama e, bu durumda üzerine diyor bir de 7 koyalım. İmam Azam Efendimiz 7 de eklersek ne eder diyor? 25 eder. 25'e kadar bu e, beklenir diyor. Ondan sonra artık akıllandı, akılanmadı. Adamın malı ne yaparsa yapsın 25'ten sonra verilecek diyor. <gülüyor> İmam Azam öyle diyor.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 Çocuk da on iki yese buluyor erdi mi? Al yavrum babandan 50 lira kaldı. <gülüyor> ya böyle olur mu? Sapık mısınız? Nesiniz diyor Mevla ya. Yapmayın böyle acele etmeyin. Kimden kaçırıyorsun ya? Ha göğe buluyor erdi mi? Tam şerata uyacak ya takva ya Hacı efendi. Hacı efendi çok takva. Şimdi buluyor er ermez verecek. Onun için önceden yiyor. Biraz masraf yapayım da diyor. Kalanı vereceğiz diyor yani. <gülüyor> hey gidi hey. Yetimin Rabbi yok mu? Babası yok ama Rabbi var. Ve men ganiyen İçinizden velisi, vasisi yani illaki babası amcası olmaz vasiyetli vasisi de olur. Yakın akraba, uzak akraba, devlet birine verir. Yani kimsesi yoksa ne olacak? Biri de bak, biri bakacak ona. Vasisi olur. Zengin olan fel yesteğfif aman iffetli olsun onun malından, parasından, birşesinden hiçbir şey yemez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 Sen gittin Mekke'ye otelde dur kardeşim. Orada haremde ona buna bakıyorsan gelme ona. Yani sevap yapacağım diye günah, e girmeyesin. Her yerde bir ki burası da Taksim meydanı değil kardeşim. Kabe burası. Kat, günahlar da kat kat olur ya. Yani. Bu yerine göre bu lafın doğruluğu var ama genel bir gayet olarak doğru bir laf değil. Yani onları da söyleyelim. Şimdi ne diyoruz? Sahabe dediler ki ya Resulallah biz dediler. Bunları bakamayız bu yetimlere. Neden? En ufak kıl kadar bir şey hat onun parasından bir şey geçse, Koyunu var, koyunun sütü. E o süt saldı dedi ki benim çocuk işte o sütü. Oho biz cehenneme mi gireceğiz ya? Yetimim var on koyunu. Oradan sağdım bir, bir kova süt. O içme, bu yeme ne olacak? Süt bozulacak. Bizi... Ayet-i Kerime o zaman ne geldi? Ve eselûneke anil ama Sana yetimlerden soruyorlar. Yani bu meselelere. Kul ıslâv lehum hayr. Onların iyiliğine çalışmak, mallarını artırmak, büyütmek çok hayırlıdır. Çok ibadet gibidir. Yani on koyununu yaptım bin koyun. Geldi, buluğa erdi. Sen de babandan on koyun kaldı evladım. Al sana iki bin koyun. Bu çok büyük cevap. Ama e, tabii ki sen bunu e, sevap yapayım derken bana da malıma karışıyor işte ben istifade ederim sütünden içerim günahımı girelim diye korkuyorsan o zaman bırakırsın on koyun, on koyun...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 E böyle vaaz olur mu ya? Ondan sonra gitmişler eve yatacaklar e yemişler içmişler Bir de sıcak süt istiyorlar E mübarek şimdi o da diyemiyor ki sıcak süt ev sahibi dedi efendi sıcak süt içmeden yatmaz o öbürü için diyor o öbürü için E böyle vaazlık olmaz ki. efendi hazretleri derdi ki yahu peygamberler dayak yiye yiye vaaz ettiler Nuh aleyhisselam ikide bir dayak yiyordu dedi. siz böyle yiyece içe mu derdi biraz sıkıntı çekin yahu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 Yani niyetin kötü olmadıktan sonra yani iki lokma zen fazlayı bunu da Allah sormaz diyor. Ama istesem sizi sıkıntıya sokardım ha. İnce hesap yapmıyorum Allah buyru. Bunları affediyorum. Anladınız mı? <gülüyor> Mesela amel etmek yani. Feeda tefantu ileymen malum. Şimdi bulu erdiyse zengin olsun, fakir olsun yetime malını ne yapacak? İade edecek. Mallarını onlara, şartlara riayet ederek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 Allah muhafaza etsin. Ahirette adamı iflasa götürür. Öyleyse ne yapacağız? Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Men kanet inde muzlimetin li ahiyhi şey'un feletahallal minhu al-yevm qablain an la yakuna ad-dinaru ve la dirhamun. Kimin bir kimseden e, alacağı, kimin bir kimsede hakkı varsa bir Müslüman kardeşine zulmetmiş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 bakarsan ki utanıyor mu utanıyor işte değişmiyor ben gülüyorum hemen helal olsun kardeşim sen namazını kıl da evet İslam'a geldi. Ne? helal olsun diyorum efendi babamız hacı hala der, efendi hazretleri öyle derdi Allah'ıma kul peygamberime ümmet olmak şartıyla bütün haklarımı helal ettim Allah'ıma kul peygamberime ümmet. yani İslam'ı yaşarsam ben de ahirette uğraşmam derdi ama ben tabi o kadar büyük bir evliya falan değilim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 nolcak ahirete gidecek böyle. Felyukdirmin Hasan Hadi eliyum elkisas. O zaman çok ibadet yapsın. Niye çok ibadet yapsın? O kadar ibadet yapsın ki onlara orada dağıttıktan sonra kendine de cennete gidecek kadar kalsın. Anladım şimdi. İşinin adı ne ya? Yemişsin, içmişsin milletin malını mülkünü be. Tövbe ettim diyorsun. Tamam. Fakirin paradı diye miyorum hep. Ya o zaman la ilahe illallah de namaz kıl, zikir yap, bir şey yap da.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 kendi tarafından hak sahiplerini razı edip onu cennete koyabilir. Faşa Allah yukarı bu güzel ilahı faynalu bi lutfuülladid dharaw li arba bil imani fi dafg mazalim al-ıbade anhum bi irdahihi iyyahum işte Allah Teala zengin Allah Celleşanu Celleja ama tevbe etmezse hasimlarını razı etmezse helallık dilemezse evet bugünden mazlumlardan helallık almasa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 Yer ve gök ehlinin ibadetlerinin tümünü yapmaktansa dünyadan soğumak daha fazilettir. Gelelim bizim noktamıza. Haram bir kuruş, yetim malı, gasp malı, haksız kazanç, faiz almışsın adamdan dedi. Bir haram kuruşu geri vermek helal mal ile 200 tane makbul hac yapmaktan daha sevgilidir. Helal mal ile 200 hac buraya koy.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 Ben devamlı farkında sohbetlerde. Aman yarbel. elhamdülillah Müslümanız. Millet ne halde bizden akıllılar, bizden zenginler. Şunlar bunlara nasip olmamış, bize İslam nasip olmuş. En büyük hamdimiz, şükrümüz için İslam nimedi. Biliyorsunuz, Bel'am ibn Ba'ura denen, büyük alim, ismi azamı bilen, Musa aleyhisselam'a uzun bir kıssası var. Sonunda ne oldu? Kafir oldu. 12 bin alim onun sohbetinde...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 sebep ona iman nasip edersin, imanla öldürürsün, cennete girdirsin. Bu adam bu kadar allame-i cihan, yuttu, vaazlar etti. Niçin imansız öldü? allah Teala buyurdu ki o peygamberine, daha sonra dönemde gelen bir nebiye. Bu kadar iyilik ettim, keramet verdim, isme azamı öğrettim, dağı kaldırıyordu ya. Bir isme azam çekiyordu, dağlar kalkıyordu ya. O kadar ilim verdim, bir kere bana şükretmeliydi. Bir kere şükretseydi nimetini almazdım.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 O kadar korkuyorum ki Allah aşkına biliyorsunuz Yakub Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam ağladı ağladı ağladı 40 sene gözlerine ak geldi görmez oldu Zavendikli Mustafa Efendi hocamız rahmetullahi aleyh. O külliye bir kere gelmişti orada külliyede bir sohbeti var orada bu meseleyi de anlat Yani bir peygamber oğlu kayboldu diye bu kadar niye ağlar 40 sene niye üzülür peygamber Allah'ın ayın yakın adamı Allah sevgisiyle dolmuş bir zat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 Sağlıklı mısın, sıhhatli mi, güzel mi, çirkin mi, zengin mi, fakir mi, evli mi, bekar mı, çocuklu mu, çocuksu mu? Değil. Hangi din üzere buldunuz? O işte onu kafir olur benim yanımdan gittiği için, dinsiz olur diye korktu. Derdi ne? Din, din, din. Şimdi annem vefat etti, Allah rahmet etsin. Amin. Hapishanede avukatlar gelmişti, ikindi ezanı. Halbuki gelmedi, benim avukatlar 10'da 11'de gelir her akşam. Yani ziyaretçi avukat geliyor çok da dediler ki senin avukatların gel dedim onlar gelmezler sen. belki hayırlı bir haber var koşa koşa gittim meğer annem vefat etmiş haberim yok onlar da bana işte birden yetten söylediler bir şeyden haberim yok yani yahu üzüldüm çok üzüldüm ama esas üzüntüm ne Allah şahit avukatlar da şahit anne ne hal üzere öldü yani sonu nasıl gene bütün meram bu. Üzülüyorum ama işte, ne zaman haber geldi ki apteshaneden çıktı yatağına gitmeden halanın kapısında baora baora kelime-i şahadet getiriyor. Babam oradan diyor ki hanım ya da haladan yeni çıktın biraz uzaklaş da. Öylece kadın imanlığını yetiştirmeye uğraşıyor. Ha o zaman üzülmeme geldi. Ama nasıl ki Yakub alsam dedi. Şimdi Yusuf. Şimdi Yusuf'un nimeti tamamlandı. Madem İslam dini üzere buldunuz. Ha, o zaman dedim ki, son kelimesi şehadet olan cennete girdi. Yani üzülmeme elde değil ama bu da imanını kurtardığına şehadettir. Hangimize o vaziyette ağır hasta, 40-50 kilo vermiş, ağır ishal, sürgün gidiyor, konuşamıyor, yiyemiyor, aylarca yani.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 dedi ki ya şunu yaptım, yaptım. kamçı vurmayın bana 10 on düştüler 10 on düştüler 10 düştüler düştüler düştüler adam da baya iyilik çıkarttı malzeme var yani gülme ya burada kitap okuyorum sana bir şey de. bir darbeye kadar indi dediler ki bir tane vuracağız dediler o, mümkün yok melekler dediler ki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 Katırlar kadar büyük akrepler var. Bunlar hak mıdır? Vallahi haktır. Vallahi haktır. Rüya müya değil? Bakmayın hocaları. Geçen Türk'te yine bir tane çıktı. Bir yaşlı var böyle uzun kaşlı maçlı bir şey. Ya Rabbel Alemin ya. Sırat köprücü var mı dedi ona dedi. Köprü möprü yok dedi ya. İhtina sıra almış takım dedi. Kur'an'daki Fatiha'daki dost doğru yoldan git işte dedi ya. Ya bu nasıl adam bunlar ya?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 On sonra dedi Yahudi Hristiyan cennete girecek mi falan. Dedi bak dedi kimse cennete girecek girmeyecek onu ben deme. Sanki sen desen girecek de. <gülüyor> ne olacak dedi. vallahi ne olacak dedi. Allah bilir dedi. Ulan Allah bilir olur mu? Allah biliyor da Kur'an indirdi sana bildiriyor da. Müslüman olmayan cennete giremezdir. Dedi ki bak cennet işini karıştırmayın dedi. Onu sırf Allah bilir dedi. Ben. <gülüyor> Allah az daha diyecek ki Müslümanlar giremez gavurlar girer diyecek. Ya ne biçim bir şey bunlar ya? Ondan sonra da dedik işte o Bakara'da var ya dedi Sabi'in, Yahudi, Maudi, Yıldız'a tapan, Nasara, Hristiyan falan dedi. Hepsi girecek istedim dedi. Hani Allah biliyordu niye girecek dedin şimdi? Bak, demin dediğini kendi yaptı? Yine bozdu. Böyle adamlar ya Dedi şu cehennemde yılan var adam, bir ne yılanı ya? Akrep var, akrep yok ya, Sırat yok, mizan yok. Bunlar da suratlarında zaten meymenet yok.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 Bişri Merisi'yi diye bir adam var, sapık bir alim, çok büyük alim ki Kur'an mahluktur. Yahu dedi, Kur'an mahluktur diyen Bişri Merisi dedi, bizim mezarlığa gömdüler. Cehennem bir gürledi dedi, bütün millet ayağa kalktı. Gülme işte, ben demin bir şey söylüyorum bak, delilinde söylüyorum sana tefsirden. Hep Efendi Hazretleri anlatırdı bunlar. Anladınız mı? Yani bunlar kabir komşusu olsan, kabirin tutuşur diyorum sana, Anlatana Bizim mezarlığa gömüldü diyor, bütün mezarlık çıktı diyor ya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 Bir sahile ama adam yanmaktan öyle darlanmış ki ne olursa olsun çıkıyor. Feyh rujune, fe ta'hdul hayatu şifa ve ucuğu maşallah. Öyle maşallah demeklerin olmuyor anladın mı? İnşallah maşallah diyorlar ha. <gülüyor> maşallah işte. Bak maşallah gör orada. Anlarsın sen. Tamam Tam tarif, çemberli taşta marif var. Dudaklarını yüzlerini o yılanlar Allah'ın dili maşallah ne demek biliyor musun?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 Ulan yanmak bir de bir de uyuz. Uyuz çok fena bir hastalıktır. Yanmağa lüzum yok. Adam Allah uyuz etse durduğu yer daha bu klimanın altında yanar. O uyuzu musallat edince derisini tırmalamaya başlıyor. Öyle tırmalıyor tırmalıyor kemikleri çıkıyor. Bütün kemiklerini çıkarıyor. ateş lüzum yok zaten. Kendi kendine ateşi olmuş. Diyorlar ki Be adam ne oldu? Durumun nasıl diyorlar? Sıkıntın var mı?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 Ben mazlum idim. Bir sene boyunca öyle beddualar dualar ettim ki onların artık son nefeste imanına kadar istedim. Var mı buna hakkım var? Çünkü Musa Aleyhisselam dedi ki: Fela yuminu hatta raul azab azabı görmeden iman edemesinler dedi. Kuranda var. E, hocam ben ama sen Muhammed Mustafa'nın ümmetisin Musa Aleyhisselam Ya kardeşim ben Musa Aleyhisselam'a benzeyim de o da idare eder ya. Yani. Ne yapalım hiç o peygamber'e benziyoruz yine da?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 Ha ben kendimden niye misal veriyorum? Başıma yakında geldi. Herkesin başında vardır. Zalimi var herkesin, herkesin mazlum olduğu Allah. Ama bir yönden mazlumyken bir yönden zalim olmayalım. Ben de kendime dikkat edeyim. Ha bir yönüm mazlum olur da bir yönümde zalimlik yapmayalım. Yapmamamız lazım. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Tekabbeluli sita tenetekabbel lekumü'l cenne." 6 şeyi kabul edin, cenneti size söz veriyor hadlet tüm felazi bu konuştuğunuz zaman yalan konuşmayın bu bizde bu yalan normal olmuş ya Veyda bu söz verdiğiniz zaman sözü bozmayın adam söz veriyor emanet almış bir yeri vermiyor geri veydeüm tüm felatiu emanet verildiği zaman hainlik yapmayın hepsi var ya tersinden yani vehulu sağkı gözlerinizi haramlardan yumun وَحْفَ اللّٰهُ Tenasül huzurlarınızı zinadan koruyun. وَكُفْوَيْدِكُمْ عَنْ haram, Ellerinizi de haram maldan çekin. Üdhülül cennete bir selam. Selametle cennete girin. Abdullah el-Mübarek Hazretleri buyuruyor ki bir kuruş haram malı geri vermek, yüz bin kuruş sadaka vermekten eftadır. Yahu bir trilyon zekat sadaka vereceğine bir lira bir Haramı git adama geri ver. Malını aldığın, çaldığın adama emanetine oturduğun adama geri ver. Evet. Şam'da bir alim var. Hadis yazar. Şey İbnü Mübarek hazretleri. Kendi Kalemi kırıldı. Birinden emanet bir kalem aldı. Bu kalem de acayip bir şey. İki devir bir kaleminiz var mı? Meseleleri oluyor ya emanet. Bir de bakıyorsun kötü kalıyor. Husru babcu bu kalem nereden aldıydık ya? Orada bir yani havaalanında, şurada burada birinden emanet istiyorsun. Kalem emanet almış. Yazıyı bitirince unuttu. Kalemi de atmış kendi çantasına. Merve döndü. Merv neresi? Ta şeyde, Horasan'da. Memleketine döndü. Baktı ki kalem. O ta Şam, Merv neresi, Şam neresi? Kaç aylık yol. Hemen ne yaptı? Şam'a geri, kalemi geri vermek için. He? He? Şimdi kolay hoca efendi ne var? Mesaj çekerim. Kaleminiz bende kalmış. Helal eder misiniz? <gülüyor> Mesaj cevap. Helal olsun. Bayanasını ya. Ne bedava iş. Değil mi? Eski denklerde bu teknoloji gelişmemişti. Analar ağlamıştı, değil mi? Sen ne uyanıksın ya. Ne şey helal ediyorsa bana ne yap etsin de. Gerçi ben de ederim mesela ama adam şimdi ne bilsin helal edecek, betpecek. Mecbur şama ne dedi? Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. illa <gülüyor> Namaz kıla kıla efendim, bellerinizi bükseniz, oruç tuta tuta zayıflayıp kiriş gibi kalsanız, haramdan sakınmazsanız fayda göremezsiniz. İşte bu İbrahim bin Adem Hazretleri ne buyurdu. Üç türlü zühd var. Farz olan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 Ya ben bunları okuyunca, siz bunları dinleyince, biz bu gece uyuyamamamız lazım ama şimdiden uykumuz geldi. Dedi ki, ''Hayran, Allah bana çok iyi muamele etti. 60 sene ibadet yaptı ya sırf ya. Yememiş, içmemiş. ''Hayrani mahbusun anil cenneti bi ibratin istearut ya felem, erudda.'' ''Ya hala cennet yüzü göremedim.'' demiş. ''Ama kötü de bir durum azapta değilim.'' demiş. ''Niye göremedin efendim hazretleri?''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 Tabii boşuna mı oturuyorsun buraya bu kadar saat? İsa aleyhisselam bir mezarlığa uğramış. İsa aleyhisselam ne yapıyordu? Ölüleri diriltme mucizesine sahip. Birine seslendi. İsa aleyhisselam kabristana uğrası adamın bir hemen kalk dese ne oluyor? Adam kalkıyor. Ne var ne yok dese adam hemen bülbül gibi dökülüyor. Demiş ki: "Men ente?"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 Vallihin <Sessizlik> amin